Del Tango'nun Büyülü Kutusu Hazırlayan ve sunan Orkaç Aydınoğlu Merhabalar sevgili Açık Radyo dinleyicileri 94.9 Açık Radyo'dasınız. Bu 49. yeni yayın döneminde... Yeni bir programla El Fuege'desiniz. Ben Ortaç Aydınoğlu ve teknik masada arkadaşım Selahattin Çolak'la birlikte... ...sizleri bir saat boyunca tango dünyasında yolculuğa çıkarmak istiyoruz. 1900'lerin başında Arjantin'de doğup dünyaya yayılmış olan tango'nun serüveninde... Buenos Aires'in arka mahallelerinin yanı sıra Paris'in balo salonları... Grand Tuvalet giyinilip tramvaylarla gidilen dans gecelerinin yanı sıra... ...Yırtık Kot'la gidilen eski bir fabrikanın şantiyesinde düzenlenen milongalar... Gitar eşliğinde çalıp söyleyen halk ozanlarının yanı sıra metropollerin senfoni orkestraları, Afrika ritimlerinin yanı sıra Japon ezgileri ve tabii ki hüznün en melankolik halinin yanı sıra neşenin de en deli hali bulunmaktadır. Öte yandan tangonun çeşitli tarihsel, kültürel, toplumsal ve bireysel olaylardan etkilenerek gösterdiği gelişimin yanı sıra etkilediği müzikler, kültürler ve nice hayatlar da vardır. Tüm bunlar... Kimi zaman klasik tangonun yaydığı parlak ışığın etrafında kutunun kıyısında, köşesinde kalırlar. İsmini tango müziğine özgün tınısını veren körüklü bir kara kutudan alan El Foje ile tangonun büyülü kutusunu aralıyoruz. Programın ilk tangosu esasen bir Arjantin folklorü olan Shamame olarak 1940'larda yazılmış olan bir şarkı. Besteci tarafından bizde seslendirilen orijinal hali ve çok etkileyici bir yorumunu da Dokunaklı hikayesiyle birlikte başka bir programda sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi ise uzun yıllar kutunun kıyısında köşesinde kalmış ancak son yıllardaki yeniden keşfiyle birçok hayata tangonun eliyle dokunmayı başarmış olan bu parçanın Orkestra Simbolo Osmar Maderna yorumunu dinliyoruz. Mercedes La conocí en el campo allá muy lejos Una tarde donde crecen los tricales Provincia de Santa Fe Así nació nuestro que Con ilusión, con mucha fe Pero no sé por qué la flor Se marchitó y murió Fue como una queja errante en la campiña, va flotando el eco vago de mi canto, recordando aquel amor. Porque a pesar del tiempo transcurrido transcurrió es merceditas la leyenda que palpita mi nostálgica canción y amándola con loco amor así llegué a comprender lo que es querer lo que es sufrir porque le di mi corazón lo que es querer porque Orkestra Simbolo Osmar Maderna'dan Mercedes İdas ile başladık El Foje'ye. 1951 yılında e, tango'nun şopeni olarak tanınan Osmar Maderna'nın bir uçak kazasında hayatını kaybetmesinin ardından orkestra arkadaşları onun müzikal stilini ve anısını yaşatmaya devam etmişlerdir. Orkestra tipik Osmar Maderna olan isim, Orkestra Simbolo Osmar Maderna adını almış ve Achilles Rojero şefliğinde e, devam etmiştir. Mercedes onların kaydettiği bir tango ve onların tango dünyasına kattığı bir parça olarak tango literatürüne girmiştir. Adolfo Rivas ve Raúl Aldao seslendirdi. Şimdi hiç hız kesmeden çok klasik bir tangodan tangoyla programımıza devam etmek istiyoruz. Buenos Aires'in Corrientes caddesinde çok eski bir tango kafesinin kapanmasının ardından yazılmış, ona ithaf edilmiş bir tangoyla devam ediyoruz. Cafe Dominguez. <Gülüyor> Café Domínguez de la vieja calle Corrientes que ya no queda, café del cuarteto bravo de Graciano de Leone. A tus mesas caían Pirincho, Arola, Finco y Pacho a escuchar tus tangos. Era el imán que atraía como el alcohol atrae a los borrachos. Café Domínguez de la vieja calle Corrientes que ya no queda. Yeniden merhabalar sevgili dinleyiciler. 94.9 Açık Radyo'da El Fuege Tango programındasınız. Cafe Domínguez dinledik. Bir Agustino bestesi ve Agustino orkestrası seslendirdi. Corrientes Caddesi'ndeki eski bir tango kafenin ardından yazılmış bir tangoydu. Onlarca tango orkestrası, tango müzisyeni, tango şarkıcısı ve dansçısı bu kafede tangoya hayat verdiler. Fakat de artık orada yok ve onun anısına yazılmış bir tangoyu dinledik. Angel De Agustino Orkestrası'ndan. Şimdi o tango dünyasının çılgın şefi Juan Darianzo'yla hiç hız kesmeden devam ediyoruz. Yine adıyla, lakabıyla müsemma bir parça geliyor. Loka. Juan Darienzo Orkestrası'ndan dinledik Loka. Bu parçada üst kattaki sevgili yayın koordinatörümüz Didem Hanım için gelmiş olsun. Juan Darienzo 1935 yılında kurduğu orkestrayla eski tangoları yeniden ele alarak yeni aranjmanlarla çok daha dinamik ve ritmik bir şekilde aranjman yaparak eski tangolara yeniden hayat vermiştir. Ve Bu tarzı insanları dans etmeye teşvik etmesi, yüksek tempo olması, enerjik ve ritmik bir müzikal stil yaratması tangoya yeniden popülerlik kazandırmış, adeta can suyu vermiştir. Arkasından gelen birçok tango orkestrası onun izinden gitmiş ve tekrar tango Buenos Aires'te yaşama dönmüştür 1930'lu yılların ortalarında. Dolayısıyla Darianzo'yu duyan milongeroların yani dans etmeyi seven tango severlerin, dans eden tango severlerin hemen kanları kaynamaya başlar. Bir dans etme isteği gelir. Ee, biz de şimdi ateşe biraz daha odun atmaya devam edelim. Hareketli bir milonga ile devam edelim. Canaro'dan gelsin. La Milonga de Buenos Aires bu parçada modaya gitsin. <gülüyor> Májestad, hoy de vi por mi gran ciudad Y en vos descubrí que la copia sos de una que olvidé Y que como vos, porteña fué Sola flor de Buenos Aires, porteñita, primorosa, digna nieta De la bella que paseaba majestosa en aquella gran aldea De ventanas coloniales y patrullas federales Flor de buenos aires porteñita y no la propia piel copia fiel. Día que se estampa que hace tiempo que se fue. La Milonga de Buenos Aires dinledik. Orkestra Francisco Canaro seslendirdi. Yine bir Canaro bestesiydi. 94.9 Açık Radyo'da El Fuego programında tangonun büyülü kutusunu aralamaya devam ediyoruz. Şimdiye kadar tangonun klasik dönemine ait örnekler dinledik birlikte. Şu andan sonra yavaş yavaş rüzgarın yönünü biraz daha değiştirelim istiyorum. Bir milonga dinledik. Milonga tango türünün içerisinde... ...yer alan hareketli, iki zamanlı bir alt tür aslında. Ama milonga da kendi içerisinde ikiye ayrılıyor. Milonga dana dediğimiz daha hareketli... ...kent milongası ya da şehir milongası dinledik az önce... Kanar Orkestrası'ndan. Şimdi milonga Campera denilen, daha kırsal milonga denilen... ...temposu daha yavaş ve nispeten biraz daha hüzünlü bir milonga dinleyeceğiz. Arjantinli armonika sanatçısı Hugo Diaz'ın kendi... E, bestesi olan Milonga Parawuna Harmonika yani Harmonika için Milonga'yı dinleyeceğiz. Hugo Diaz adı en çok tangolarla duyulmuş olsa da aynı zamanda köklerini Arjantin folklerinden alan bir caz müzisyenidir aslında. Amerika'da Louis Armstrong, Oscar Peterson gibi bir sürü ünlü isimle çalmış olan Diaz, Renata Tevaldi ve Mario Del Monaco ile Las da sahne almıştır. Efsanevi tango kayıtlarını ölümünden yalnızca birkaç yıl evvel yapmış olan Diaz, 1977'de hayata veda etmiştir. Şimdi Hugo Diaz'ın eşsiz yorumuyla dinliyoruz. Milonga parauna armonika. Hugo Diaz'dan dinledik. Milonga Para una Armonica. Armonika için bir milonga. Şimdi de bandoneon için yazılmış bir parça ile devam edeceğiz. Ancak bundan önce e, tekrar hatırlatmak gerekir ki 94.0'da açık radyoda 94.9 açık radyoda El Foeje programındasınız. E, sevgili Ömer Madro'nun ilk başta sorduğu ve e, dolayısıyla bütün dinleyicilerin de tahminimizi merak ettiği şeylerden biri olan El Foeje ...nedir'i biraz açıklamak istiyorum müsaadenizle. El fueje aslında fuelle yazılan, İspanyolca bir kelime, fuele yazılıp fueye diye okunur ve körük demektir. Lakin Buenos Aires'te, Arjantin'de fueye diye, ye ile yazılıp fuelle diye okunur. Yine körüğü ifade eder ancak bu sefer spesifik olarak bandanionu tarif etmektedir aslında. Dolayısıyla Buenos Aires'te fueje, fuelle'den, fuelle'den farklı olarak bandanionu kasteder... Tabi günlük kullanımıdır aslında bandoneoncuların, müzisyenlerin kendi arasında kullandığı bir dildir. E, ve bandoneon demektir. Bandoneon ise tangoya büyülü sesini veren, karakteristik sesini veren bu enstrümandır. Bandoneon'un hikayesini yine bir başka programda daha uzun uzadıya anlatmak üzere şimdilik erteliyoruz ama Avrupa'dan kalkıp Arjantin'e göç etmiş bir çalgı olan bandoneon kendini tango müziğinin içerisinde ...ifade etme şansı e, yakalamış ve tango müziğine de o büyülü sesini vermeyi başarmıştır. Dolayısıyla esasında kucağımızda çaldığımız bu kara kutu tangonun büyülü sesidir. Dolayısıyla bu programın ismi El Foege tangonun büyülü kutusu olarak ismini de buradan almaktadır. Şimdi bu kara kutu için yazılmış bir tangoyla devam edeceğiz. Bir piyazola bestesi dinleyeceğiz şimdi. Ee, i̇lk olarak Piazzolan'ın kendi beşlisi tarafından kayda alınmış bir beste. Tristeza un doble a. Doble a'nın hüznü. Doble a ise o dönemin e, bandoneon yapımcısı Alfred Arnold'un baş harflerinden yani iki tane a'nın e, bir araya gelmesinden oluşan markanın adı aslında. Ancak tabii bir bandoneoncu ile bandoneonu enstrümanı öyle özdeşleşiyor ki artık ona e, isim ...koymaya ve bir karakter kazanmaya başlıyor... ...kendine ait bir ismi olmaya başlıyor... ...Piazzolan'ın bu bestesi de... ...Tristeza de un doblea... ...doblea'nın hüznü manasına geliyor... ...ancak bu sefer bunu Piazzolan'dan değil... ...Alfredo Marcucci'den dinleyeceğiz... ...1929 doğumlu olan Alfredo Marucci, ...1940'lar velilerde... ...Arjantin'in Carlos Marcucci... ...Eduardo Bianco... ...Raul Caplun, Julio De Caro... ...Julian Canaro... Enrique Mario Francini gibi önde gelen orkestralarında bandoneon çalarak yaptığı kariyerin ardından 1960'larda Belçika'nın Flanders kentine yerleşmiştir. Bandoneon'u amcası, aynı zamanda nadir bandoneon metotlarından birinin yazarı olan Carlos Marcucci'ler öğrenmiştir. 1949 yılında Eduardo, Eduardo Bianco Orkestrası'nın Orta Doğu turnesi esnasında İstanbul'a da gelmiştir. Hatta 1950'lerin sonunda yeniden geldiği İstanbul'da Paraguaylı müzisyen, Luis Alberto Parana ile tanışır. Bu tarihten sonra dünya çapında 15 yıllık bir turne serüveni ve onlarca ödül kazandığı Los Paraguayos grubuna dahil olur. Dolayısıyla Alfredo Marcucci'nin hayatında aslında İstanbul önemli bir yer etmiştir. 1990 yılında kurulan Ensemble Piagia ise aslen bir yaylı beşlidir. Markucci ile birlikte Marcucci'nin solistliğinde yaptıkları Timeless Tango albümüyle ses getirirler. Şimdi... Marcucci ve Ensemble Piaggiovoile'den dinliyoruz. Tristeza de un doblea. Bu parça Ankara'ya geliyor. Alfredo Marcucci ve Ensemble Piaggio Valle'den dinledik. Bir Piazzola bestesiydi. Tristezza un doblea. dobleanın hüznü. 1986 bestesi olan bu eseri 1997 kaydıyla kaydı dinledik. Açık Radyo 94.9'da El Fuego ile tango'nun büyülü kutusunu aralamaya devam ediyoruz. Rüzgarın yönünü biraz daha değiştirmiş ve 1997'lerde yapılmış bir kayda gelmiştik. Şimdi ise tekrar Başlara geri dönüyoruz ve 1920'lerde, 30'larda yapılmış bir kayıdı sizle paylaşmak istiyorum. Ada Falcon seslendirecek. Ada Falcon 1905-2002 yılları arasında yaşamış. 1925 yılında ilk tango kaydını yaparak 20'li yıllarda ortaya çıkan ve adını sonsuza kadar tango tarihine kazımış olan kadın vokallerin öncülerindendir. Birçok orkestra ile çalıştıktan sonra 1929 ile 38 yılları arasında Kanar Orkestrası ile yaklaşık 180 kayıt yapmıştır. Şimdi yine bir Canaro Canaro bestesi olan bir Canaro şarkısı olan Giannosi Kemahan e 30 Oh'su dinliyoruz. Ada Falcon seslendiriyor. Verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor. para mí son luces de ilusión que alumbran la pasión que albergo para ti tus ojos son tests que van repejando ternura y amor tus ojos son divinos y me tienen presa en su alrededor tus ojos para mí son el reflejo fiel de un alma que alcree que con frenecí tus ojos para mí serán. Mi camino que con fe me dirían por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor. Yo no sé cuántas noches e hizo mío en tus ojos pensando pase Pero sé que al dormirme una noche en tus ojos preciosos soñé, yo no sé que me han hecho tus ojos que me embrujan con su resplandor. Solo sé que yo llevo en el alma tu imagen marcada con fuego de amor. ojos para mí son luces de ilusía y alumran la vacía y el vergo para ti, tus ojos son destellos que van reflejando ternura y amor, tus ojos son divinos y me tienen pereza en su alrededor. Tus ojos para mí son el reflejo fiel de un alma que al creer querrá con frenar tus ojos para mí. Serán Ada Falcon daněně řekl, mi jeho tuz ohos, očířin bane, co jeho tuz ohos, Kaydı Taş plak, cızırtılı taş plak kaydını denedik Ada Falcon'la. İşte tango 1930'larda bu taş plaklarda kayda alınmaya başlamış ve gözlerini dünyaya açmış. Buradan da dünyaya yayılmıştı. Aynı dönemde hiç vakit kaybetmeden Türkiye'ye de gelmişti tango aslında. İlk Türk tangosu olma özelliğini taşıyan mazi tangosu 1928 yılında. Necret Rüştü sözleriyle Necip Celal Ander tarafından bestelenmişti. Ve bizde de yine benim sesini Ada Falcon'a çok benzettiğim Seyyan Hanım 1932 yılında ilk defa tangoyu Taş Bila kaydetmişti. Şimdi Seyyan Hanım'dan dinliyoruz. Mazi. Bye. Radyo 94.9'da El Fueje ile Tango'nun büyülü kutusunu aralamaya devam ediyoruz sevgili dinleyenler. 1930'lardan bir tango dinledik. Seyyan Hanım seslendirdi. Mazi, işte taş plak kayıtlarındaki cızırtılarla birlikte Seyyan Hanım'ın etkileyici sesini dinledik. 1930'larda tango böyleydi. Peki acaba bugün ne oluyor? Bugün tango Nerede? İşte tangonun büyülü kutusunu bu yüzden aralamak istiyoruz. Çünkü e, izin verirseniz yaklaşık 10 sene evvelinden e, bir anekdot sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben o kutuya meğersem anahtar dilinden bakıyormuşum aslında ve tangoyu ondan ibaret zannediyormuşum. Benim kendi bakış açımı değiştiren bir anekdotu sizlerle paylaşmak istiyorum. Yaklaşık 10 sene kadar evveldi. Bir konser vesilesiyle İsviçre'deydik. Ve o dönem tabii nispeten bugünkü kadar kolay bilgiye ulaşılabildiği, bugünkü kadar hızlı ulaşılabildiği zamanlar değildi. Bir tango konseri olduğunu duyduk. Ve heyecanla o tango konserini dinlemeye gittik. Ama hangi orkestra çalıyor, çalan orkestra nedir, kimlerden oluşuyordur buna dair bir bilgimiz yoktu. Ve cep telefonuyla bir dakika içerisinde bu bilgiye ulaşa ulaşamıyorduk. Ama hepimizin beklentisi tabii bir klasik tango orkestrası. ...gibi olması şeklindeydi. Gittik yerlerimizi aldık konser salonunda. Ee, çok da bir heyecan verici bir şekilde... Bandanyonlar sahnede yerini almıştı. Canlı Bandanyon dinleyeceğiz. Bandoneyonu yakından göreceğiz. Ve bir tango orkestrasını... E, ...birkaç metre mesafeden dinleme şansını... elde edeceğiz. Ee, çok heyecan vericiydi. Herkes yerlerini aldı. Sakin sakin... ...orkestranın sahne almasını bekledik. Daha sonra... ...orkestra yavaş yavaş sahneye çıkmaya başladı... Ama sahneye çıkanlar çok genç çocuklardı. Bir or klasik orkestralardan alıştığımız takım elbise vesaire gibi şeylerin yerine tamamen spor ayakkabılar, yırtık blue jeanler hatta yırtık tişörtlerle sahneye çıkmaya başladılar. Saçlarının yarısı var, yarısı uzun, yarısı punkçı gibi taranmış, yarısı yukarı doğru dikilmiş ve tamamen hani sokaktan birisi gibi sahneye çıktılar. O enstrümanları ellerine aldılar ve çalmaya başladılar. Çalan da tabii ki dinleyicilerin beklediği bir klasik tango değildi. Oldukça sert, rock'a yakın, hatta metal müziğe yakın, gayet progresif bir müzikti. E, ve bir süre sonra seyirciler arasında tabii ki homurdanma başlamış oldu. Ve oradan hiç unutmuyoruz, e, yaşlı bir amca Grantovet giymiş takım elbisesini, gravatını takmış... ...ve bir tango konseri dinlemeye gelmiş... Ayağa kalktı ve artık orkestraya bağırmaya başladı. Biz tango dinlemeye geldik. Siz ne yapıyorsunuz? Siz ne çalıyorsunuz? Demeye başladı. Çocuklar gayet e, olgun bir şekilde gülümseyerek çalmaya devam ettiler. Ve ara verdiklerinde e, herkes merakla onların yanına gitti. Ben de yanlarına gittim tabii ki. E, hiç unutmuyorum bir yangın merdiveninde işte ellerinde içecekleriyle dinleniyorlardı. Etrafına insanlar toplanmıştı etraflarına. E, gerçekten çok şaşırdık. Bu çaldığınız nedir? Tango böyle bir şey midir? Bu tango mudur? diye sorular soruyordu insanlar. Ve çok çarpıcı bir açıklama yaptı. Bana göre çok çarpıcıydı. E, sizi çok iyi anlıyoruz dedi. Siz o dinlediğiniz klasik tangoları ve o tangocuları bekliyordunuz muhtemelen dedi. Onlar çok güzel tangolar ve onlar benim tangolarım, benim dedelerimin tangoları dedi. Benim dedem, dedem bizim dedelerimiz sizler gibi veya beklentiler gibi takım elbiselerle gezerler. Fötür şapkalar takar, tramvaylarla tango gecelerine giderlermiş. Ve dolayısıyla da onların tangosu sizin o dinlediğiniz o eski tangolarmış. Ben yine Buenos Aires'te doğdum ama ben savaşın kavgının içine doğdum. Fabrika gürültüsünün, uçak seslerinin, motor gürültüsünün içine doğdum. Ve ben de tango yapıyorum. Dola, doğal olarak dolayısıyla benim tangom da bu şekilde çıkıyor. Tango yaşıyor aslında ve bu şekilde yaşıyor dedi. Bunu söyleyen orkestra muhtemelen Asti Astichero Astichero'nun kurucularından Juliard Peralta'nın 2012 yılında çıkardığı ve kendi tipik orkestrasıyla çıkardığı ve bu çizgiden devam ettirdiği yeni tango anlayışının bir yansıması olan bir parçayla devam ediyoruz. Un Disparo en la Noche albümünden Perdidos geliyor. tanto en la noche que va abriendo la piel de los perdidos es un hijo el que llora sin saber quién ha nacido una angustia que gana la vereda al acecho de almas desgarrada saberá a cada paso que está todo podrido y que el sol de hace un rato mañana será el mismo No está de más esa ilusión que al tiempo se evapora dejando acá desperdicios que envenenan todo al oxidarse el metal que corta tus brazos, buscas refugio donde estar bien solo. es quien no vale nada, quien va a ser cabeza de los perdidos. Sin más miedo a la muerte, sin más miedo al vacío. Las miradas todas fuera de espera, esperando que el humo dé la vuelta.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 Espejismo de un tiempo vencido, abriendo la piel de los caídos. El que no sabe perder, nunca llegará a saber lo que ganó. El que no sabe perder, nunca llegará a saber lo que ganó. Orquesta típica Julián Peralta dandinedic. Perdidos, kayıplar dedi. 2010 yılında Miguel Suarez tarafından yazılmış yeni bir tangoydu. 2012 yılında Or Orkestra Tipica Julian Peralta'nın çıkardığı Un Disparo en la Noche, Eşat et Night, gecede bir atış albümüyle e, duyduk ilk defa bu parçayı. Mottoları ise Vuelva el Tango'ydu. Yani tango geri dönüyor. ve Tango Kansiyon. Yeni tango şarkısı artık Bu şekildeydi. 94.9 Açık Radyo'da El Fuege ile tangonun büyülü kutusunu aralamaya çalıştık. Taş plaklardan bugünün kayıtlarına kadar tango dünyasındaki farklı esintilere kulak vermeye çalıştık. Şimdi yine son dönemlerde 90'larda yapılan bir pop tangoyla sizlere veda ediyoruz. Umarım sizler de bizler kadar keyif almışsınızdır. Umarım El Fuege ile tangonun büyülü kutusunu her hafta sizlerle birlikte aralamaya devam ederiz. Şimdi Alas de Tango geliyor. 1997 kaydı. Tango'nun kanatları. Tango'nun kanatları ve tango perileri her zaman sizlerle olsun. Hoşçakalın. Se la llevaba con él, tan pálida, en su vestido negro volaba de placer. Bailar Cada giro en mi cabeza Fue una historia Buenos Aires Con su magia Se metió en mi memoria Esas miradas acariciaba el bailarín, su linda espalda, hacía, giran sus pies al compás del alma. penumbra y en un brindis de champán la sala fue quedando oscuras el día que se baile tango en las calles del amor cara a cara cerrados corazón a corazón Fue una historia Buenos Aires Con su magia Se metió en mi memoria Tango'nun Büyülü Kutusu Hazırlayan ve sunan aydın Aydınoğlu